Törler Arası programından herkese merhaba. Bugün 6 Eylül, 6-7 Eylül onay, e, olaylarını anarak başlayacağız. Ve ilk dileteceğimiz şarkıda bir Tanju Duru pestesi olacak. 6-7 Eylül olayları anısına bestelediği şarkı dinletiyoruz şu anda size. <Gülüyor> Bir de soda iklim sestener geriyim. Haçar sukh sukh kim sonra neden Nasıl anla dan ozaklara unut bu yolların kaçtı or hemen Kaç işte bu Dik radyodan Orhan Pamuk 60. yaş hediyesi. Masumiyet Müzesi. Koleksiyonumun ilk çekirdeği. Ruh doktorunun verdiği cesaretle kendimi kandırdım. Bu hastalığımın hafiflediğine hükmettim ve uzun zamandır kendime yasakladığım hayatımın kırmızıyla işaretli sokaklarında biraz yürüme hevesine kapıldım. Alaaddin'in dükkanının önünden geçmek, küçükken annemle alışverişe çıktığımız sokakların, dükkanların havasını koklamak ilk birkaç dakika bana o kadar iyi geldi ki hayattan gerçekten korkmadığımı ve hastalığımın gerilediğini sandım. Bu iyimserlikle Şanzelize Butik'in önünden de hiçbir aşk acısı hissetmeden geçerek her şeyin normale döndüğüne kendimi inandırma hatasına düştüm. Ama dükkanı uzaktan görmek bile aklımı başımdan almaya yetti. Zaten tetiklenmeyi bekleyen acı bir anda ruhumu kararttı. Hemen bir çare bulma umuduyla Füsun'un dükkanda olabileceğini düşündüm. Kalbim hızlandı. Kafam karışıp kendime güvenim azalınca... ...karşı kaldırıma geçtim ve vitrinden içeri baktım. Füsun oradaydı. Bir an bayılacak gibi oldum, kapıya koştum. Tam içeri girmek üzereyken gördüğümün o değil... ...bir hayaleti olduğunu anladım. Onun yerine işe bir başkası alınmıştı. Bir an ayakta duramayacağımı hissettim. Gece kulüplerinde davetlerde dans ederek yaşadığım hayat şimdi bana inanılmayacak kadar sahte ve bayağı gözüküyordu. Dünyada birlikte olmam, sarılmam gereken tek kişi vardı. Hayatımın tek merkezi başka bir yerdeydi ve kaba oyalanmalarla boşu boşuna kendimi kandırmam, hem kendime hem ona saygısızlıktı. Nişandan sonra hissettiğim pişmanlıkla karışık suçluluk duygusu, şimdi dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Ben Füsun'a ihanet etmiştim. Yalnızca onu düşünmeliydim. Bir an önce ona en yakın olabileceğim yere varmalıydım. Sekiz on dakika sonra merhamet apartmanındaki yatağımızda yatıyor. Füsun'un çarşaflara silmiş kokusunu bulmaya çalışıyor. Onu gövdemin içinde hissetmek sanki o olmak istiyordum. Yataktaki kokusu azalmış, hafiflemişti. Çarşafa bütün gücümle sarıldım. Acı dayanılmaz olunca uzanıp sehpanın üzerindeki camdan kağıt ağırlığını elime aldım. Camın üzerine füsunun elinin, teninin ve boynunun o özel kokusu hafifçe sinmişti ve kokladıkça ağzıma, burnuma ve ciğerlerime hoş bir şekilde vuruyordu. Bu kokuyu koklayarak, cam ağırlıkla oynayarak yatakta çok uzun bir süre öyle kalmışım. Sonradan hatırlayıp hesapladığıma göre cam kağıt ağırlığını ona iki Haziran tarihli buluşmamızda hediye olarak getirmiş. O da annesini, şüphelendirmemek için aldığım pek çok hediye gibi ağırlığı da evine götürememişti. Sibel'e doktora yaptığım ziyaretin uzun sürdüğünü, herhangi bir itirafta bulunmadığımı, adamın bana verecek bir şey olmadığını, ona bir daha gitmeyeceğimi ama kendimi biraz daha iyi hissettiğimi söyledim. Merhamet apartmanına gidip yatağa yatmak, bir eşya ile oyalanmak bana iyi gelmişti. Ama bir buçuk gün sonra acım yeniden eski haline döndü. Üç gün sonra gene oraya gidip yatağa uzanıp Füsun'un dokunduğu bir başka eşyayı, rengarenk boyaları, kurumuş bir yağlı boya fırçasını, tıpkı yeni bir eşyayı ağzına sokan çocuk gibi ağzıma, tenime değdirdim. Acım gene bir süreliğine yatıştı. Bir yandan da artık bu işe alıştığımı, tıpkı bir uyuşturucu gibi bana teselli veren eşyalara bağımlı olduğumu ve bu bağımlılığın da Füsun'u unutmama hiç yaramayacağını düşünüyordum. Ama merhamet apartmanına gidişlerim yalnız Sibel'den değil, sanki kendimden de sakladığım, iki üç günde bir ikişer saat süren bu ziyaretleri sanki hiç yapmamışım gibi davrandığım için hastalığımın yavaş yavaş dayanılabilir bir ölçüye indiğini de hissediyordum. İlk başlarda bu eşyalara, dededen kalma kavukluklara, Füsun'un kafasına koyup maskaralık ettiği bu fese ya da giydiği annemin bu eski ayakkabılarına, annemle ayaklara aynı numaraydı 38. Bakışım bir. Koleksiyoncu gibi değil, ilaçlarına bakan bir hasta gibiydi. Füsun'u hatırlatan eşyalara acımı dindirmek için hem ihtiyacım vardı, hem de acım dinince hastalığımı hatırlattıkları için bu eşyalardan ve o evden kaçmak istiyor. İyimserlikle hastalığımın hafiflediğini düşünüyordum. Bu iyimserliğim bana cesaret veriyor, eski hayatıma yeniden döneceğimi, yakında Sibel'le sevişmeye başlayabileceğimi, sonra onunla evleneceğimizi ve normal ve mutlu bir evlilik hayatına başlayacağımı hem sevinç hem de acıyla hayal ediyordum. Ama bu ilk iyimserlik anları kısa sürer. Bir gün geçmeden özlem ağır bir acıya, iki günde de dayanılmaz bir ıstıraba dönüşür. O zaman yine merhamet apartmanına gitmem gerekirdi. Apartmana girince ya çay fincanı, unutulmuş bir toka, cetvel, tarak, silgi, tükenmez kalem gibi bana... Onunla yan yana oturmanın zevklerini hatırlatan eşyalara yönelir ya da annemin eski ve işe yaramaz diye buraya attığı eşyaların arasından Füsun'un ellediği, oynadığı, elinin kokusunun sindiği bir şeyleri arayıp bulur ve onlarla ilgili hatıraları tek tek gözümün önünden geçirerek koleksiyonumu, koleksiyonumu genişletirdim. <Gülüyor> Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. Yaş Hediyesi Masumiyet Müzesi I air for a cold breeze, cold comfort for change, and did you exchange? Söyler programı Roger Waters ve Al Clapton'la devam etti. Wish you Were Here'ı birlikte seslendirdiler. Roger Waters Pink Floyd grubunun vokalisti, besteci, İngiliz müzisyen bugün 70 yaşında. 120 yaşında. Omurganın Flütü Ve gökyüzünü unuttu diye maviliğini, dumanlar arasında ve bulutları, o paçavralar içindeki sığıntıları tutuşturacağım... En son aşkımla, Bir veremlinin yanan suratınca, Kızıl sarı, Sevinçle kapatacağım gürültüsünü, Kalabalıkların, Unutanların dirliği, Ev bark yüzünü, Bir çift sözüm var insanlar, Çıkın siperlerinizden, Sonra bitirirsiniz savaşı, Ama Baküs gibi kandan sendeliyerek Bir savaş başlasa bile, Hiç solmaz aşk sözleri, Sevgili Almanlar, Bilirim, Sizin dudaklarınızda Goethe'nin Greten'i var. Fransız gülümser süngü altında, Dudağında bir gülüşle düşer vurulan havacı. Bir anımsasınlar yalnız ağzının öpüşünü senin, Traviata. Bana tad vermez ama yüzyılların çiğnediği pembe et. Başka ayaklara kapanın bugün. Sensin övdüğüm elbet, Süslü püslü sarışın yosma. ''Belki aslında bu süngü uçları gibi korkunç günlerden ağrınca yüzyılların sakalı, kalan yalnız ikimiz olacağız, bense kentten kente senin ardında. Gelin gitmiş olsan da deniz aşırı, saklanmış olsan da gecenin inlerine, Londra'nın sislerinde seni bulacaktır öpücüklerim yine sokak lambalarının ateşten dudaklarıyla.'' Aslanların nöbet tuttuğu, yakıp kavuran çöle yaysan da kervanlarını, Senin için rüzgarın yırttığı kumun altına sereceğim yanağımın yanan sahrasını. Dudaklarına bir gülüş yerleştirsen, Baksan da ne yakışıklı boğa güreşçisi. Bir anda kıskançlık salacağım kulübelere, Boğa gözlerimde bir ölüm sisi. Dalgın adımlarla geçersen bir köprüden düşünerek, Aşağıda olmak ne iyi. Ben kemerler altında akan sen ırmayım. Seni çağırıyorum. Gösteriyorum sana çürümüş dişlerimi. Tırıs giden atların ateşinde yaksan da bir başkasıyla, Strelkayı, Sokolniki'yi yukarlara tırmanıp ta yukarlara seni bekleyen ölgün çıplak ayım ben. Güçlü kuvvetliyim. Gereklilik duyarlar da buyruk verirlerse bana git savaşta öldürt kendini diye Senin adın olur ağzımdan çıkan son ad, Donar kalır bir mermiyle parçalanan dudaklarımda. Başım taçlı mı ölürüm? Sen helende mi bilmem. Ata biner gibi binerim yaşamın dalgalarına, Hem evrenin sultanlığına aday olurum, Hem kelepçelere. Çar olmak düşerse bana, Senin yüzündür, güneşsel altınla sikkemin, Basıla buyruğunu vereceğim şey, Bütün halkıma ülkemin. Ve orada, solduğu yerde herkesin tundurada, ırmakla pazarlık ettiği yerde Kuzey Yeli'nin adını oyacağım zincirlere Lili'nin öpe öpe zindanın karanlığında. Dinleyin, unutanlar göğün mavi olduğunu, hepiniz vahşi hayvanlar gibi diken diken tüyleriniz. Bu aşk, belki de son aşkıdır dünyanın, yanar bir veremlinin. ...kızıl rengiyle. 120 yaşındaki... ...Mayakovski'nin... ...Omurganın Flütü... ...şiirini aktarmaya çalıştım... ...Said Maden Türkçesiyle... ...ve burada sözünü ettiği üzere... Traviata'dan söz ediyordu. La Traviata'dan... ...bir bölüm dinleteceğiz... ...tesadüf odur ki... ...dinleyeceğiniz ses... ...İtalyan tenor... ...Luciano Pavarotti'nin... ...sesi olacak... 2007 yılında bugün aramızdan ayrılmıştı. <Gülüyor> 120 yaşında. 949 açık radyodaki türler arası programı Dolores Oriorda'nın Ordinary Day adlı parçasıyla devam etti. 1971 yılında bugün doğmuştu. Sanatçı ve bir başka sanatçıyla devam ediyoruz şimdi. Geziyi konuşmaya tabii ki devam ediyoruz. Ee, tiyatrocu Şebnem Sönmez. telefon attığımızda merhaba Şebnem. Merhaba ne güzel söyledin tiyatrocu diye çok hoşuma gitti. Çünkü tiyatrocusun. Rica ederim. Sesini <gülüyor> <gülüyor> <Teşekkür ederim>. duyduk. <gülüyor> Evet, e, öncelikli olarak şu, biliyorum ki İstanbul'da olabilseydin bu görüşmeyi telefondan yapmazdık, stüdyoya evet. gelirdin, yapmadığın şey değil ama içinde bulunduğun Hı. yoğunluk nedeniyle, iyi yoğunluklar sebebiyle şu anda şehir dışında olduğun için e, evet. bu görüşmeyi de kabul ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum Şebnem. Her zaman kabul olur mu? Eksik olma. Bu kadar olmaz. güzel dostlara, şahane çağrılara... Elimizden geldiği kadar üstelik zamana tanıklık eden insanlar olarak kaçamayız böyle görevlerden. Evet kaçmamamız gerektiğini de düşünüyorum. O yüzden e, bilmiyor olabilirsin. Gezi olaylarının başlangıcından beri bugüne kadar her programı buna endeksliyorum. Çünkü buna tanıklık e, ettiğimiz için hep birlikte bu tanıklığında aktarılması gerektiğine inandığım için böyle de devam edecek bu program zaten. Eline koluna sağlık <gülüyor> çok <gülüyor> çok güzel. Eksik olma rica, rica, rica ederim. Şebnem e, klasik bir sorum var onunla başlayacağım. Tabii. İlk günlere ilişkin neler söyleyeceksin? Yani e, daha doğrusu ilk günlere ilişkin değil belki ilk anlara ilişkin neler söyleyeceksin? E, televizyonlar kör sağır dilsiz olduğu anda Twitter'da yaşanan patlamayla ilk karşılaştığın anda e, neler hissettin neler oluyor dedin? Twitter'da Başlamadı benim maceram aslında. Hı hı. Genellikle e, yayıldığı üzere ya da çok fazla dillendirildiği üzere Haziran direnişi olarak e, adlandırıldı gezi direnişi. Haziranda başlamış olduğu düşünülerek 31 Mayıs gecesi yapılan büyük ve çok ağır müdahalenin devamı 1 Haziran'a ulandı diye. Ama öyle değildi. Aslında 28'inde yani Mayıs'ın 28'inde biz parktayken hı hı. gece nöbet tutarken Taksim Gezi Parkı'nı hukuksuz, hukuk dışı bir uygulamaya e, karşı korumaya karar vermiş olanlar olarak taksim dayanışmasının çaresiyle bileşenlerle e, beraber oradayken nöbet tutarken oldu olanlar. E, i̇şin fenası bu. Aslında bu ilk üç günün, yani 1 Haziran'dan önceki ilk müdahalenin e, tanıklarından biri olduğum için hem çok üzgünüm hem de e, şaşkınım. Bir yandan bizler oradaki genç arkadaşların çadır kurmuş ve parkı bekleyecek olan şahane gencecik üniversiteli arkadaşların nöbette kalmaları için... ...parkı onlara bıraktığımızda saat sabaha karşı 3'tü 28 gecesi. Aslında 29 oluyor böylelikle tabii ki. Ve ben de sabah erkenden gelip yapmam gerekenler... Olması gerekenler için bir ucundan tutmak üzere, el vermek üzere. Saat yedide sekizde gel gelmek üzere eve gittim. Fakat bir saat bile geçmeden arkadaşımın telefonuyla uyandım. Çabuk gel burada bir şeyler oluyor. Kepçeler çalışmaya başladı diye. Sanki ne yapabiliriz bilmiyoruz ama hemen fırladım uyumadan. Ee, Taksim meydanına doğru gittiğimde sıra serilerin bittiği ve meydanın başladığı yerden Meydana doğru yürüyemedim Düşün ki ne kadar bombalanmıştı Ne kadar gazlanmıştı Orada gözlerimiz yanmaya başladı Saat sabahın beşiydi e Ezanla beraber Ben gidene kadar her şey olmuştu O ilk günü hiçbir zaman unutmayacağım Hiçbir gün unutmayacağım Ama ilk günün tanığı olarak O anı unutmayacağım Parktaki arkadaşlarımın bu müdahalede Ne halde olduklarını görmedim Orada değildim ama Parkın üstünden yükselen o kapkara dumanları gördüm ve çok korktum tabii ki. Oraya doğru gitmeye çalışırken parktan çıkabilmiş olanların gözleri kan revan içerisinde Selya Sümük salgılar akıtarak meydana doğru gelebildiklerini gördüm. Onlarla buluştuk. Onları sağaltmaya çalışırken, bir yerlere sığınmaya çalışırken, bir yandan da parka girmeye çalışırken, giremezken, polis bizi parka sokmazken 40-45 dakika kadar bir e, zaman kaybettik parka giymek için. Çünkü giremedik. Hiçbir yerden girişesini vermedi polis bize. Ama sonra İvan Oteli'nin e, tarafından girmeyi başardığımızda oradaki arkadaşlarımızı hala yaralı, hala darp edilmiş bir şekilde yerde solunum güçlüğü çeken arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. Ah, onları taksilere bindirip hastanelere, yakın hastanelere göndermeye çalıştık korkunç bir gündü. Yani nasıl e, başladı, nasıl e, devam etti, bu nasıl bir hızdı, bu nasıl bir müdahaleydi, hala bir kabusun ortasında gibi hatırlıyorum ve hiçbir kabusu çözemediğim gibi bunu da çözemiyorum tabii ki. Elbette, yani bu işin korkunç tarafıydı. Korkunç. Ee, ay boyu korkunçluklar Da yaşamayı evet. sürdürdük zaten korkunçluklar gelmeye devam etti başımıza İlk 21 gün feciydi doğru ee, ve hatta daha ötesi ölümden öte köy yok ölenlerimiz Hı. oldu ee, ama gözlemim odur ki bu da Hı -hı. müthiş bir gözlem değil yani kaba bir bakışla Hı -hı. ulaşılabilecek bir fikir sanatçılar e, ben bir sanatçı adayı olarak ve oradaki sanatçılar ciddi bir dönüşüm yaşadıklarını düşünüyorum Şebnem Ee, gerçekten böyle düşünüyorum Senin bu konudaki fikrini de çok merak ediyorum Ben e, O günlerde yani ilk günlerde Söylediğim e, Gayri ihtiyari söylediğim Bir bir şey hatırlıyorum Ben artık düşünmüyorum davranıyorum Dedim ne düşünüyorsunuz bu konuda Diye soran e, sağ olsun gazeteci arkadaşlar Basın emekçisi arkadaşlara Hakikaten böyle düşünmüyorum davranıyorum Dediğimde çok samimiydim Bunu da düşünerek söylememiştim. Hı hı. Belki böyle bir dönüşümdür. Nedir? sanatçı? yani ben kendimi sanatçı saymıyorum, değilim çünkü. Ve bu bir tevazu olarak söylediğim bir şey değil. İnanmıyorum sanatçı olduğuma. Ben kendi sanatımın işçisiyim, emekçisiyim, tiyatrocuyum. Senin hı hı. başta söylediğin gibi oyuncu, oyuncuyum. Ne yapar oyuncu? Bu sanatın işçisi kendi ruhunu, Öyle temiz tutmaya çalışır ki o kadar başka ruhları gezdirmek üzere, onları misafir etmek, onları eğlemek üzere sürekli kendi ruhuyla cebelleşir, dönünür durur ki karşı tarafın yani canlandıracağı, hayat vereceği rolün, kişinin aslında önemli olduğunu, aslında ona misafir, onun misafiri olduğunu hissetmek için yapar. Biz buyuz. Biz ruhumuzu hep başka ruhlar için hazırlayanız. Dolayısıyla aslında bana dönüşümden ziyade başka türlü bir yerleşim gibi geliyor Eraslan bu. Nasıl söylüyorum bunu? Şöyle açıklayabilirim. Benim sanatım ben değil sen diyen bir sanat. Ben olarak çıkmıyorum sahneye. Ben olarak, bendeki ben olarak durmuyorum orada. Başka biri olarak orada ...olmaya davranıyorum... ...öyle değil mi? Dolayısıyla... ...zaten herkes... ...zaten hiçbir zaman... ...benim zihnimde, hayatımda... ...hallemde bile olmasını istemediğim... ...kadar kötü... ...kadar ahlaksız, kadar... ...nokta nokta... ...herkesi ben ruhumda barındırmaya... ...meyil etmiş bir... E, ...sanat işçisiyim, öyle mi? Anlamak benim birinci vazifem... ...başka türlüsünü yapamayacağımdan... ...bu işte. Dolayısıyla dönüştüğümüz şey değil de başka türlüsünü yapamadığımız bir hale geldik. Hep birlikte. Ama hep birlikte. Çünkü biz istiklalde gezerken, biz sokaklarımızda gezerken, şarkılar söylerken, canımız sıkkınken, arkadaşımızla kol kolayken, sevgilimizden ayrılmış burukken, bir yerden bir yere eşya taşırken aynı havayı solumuyor muyuz? İşte o gün ve 21 gün, ilk 21 gün diller gibi aynı havayı soluduk biz. Gaz Yani yani canımıza kast edildi Yani gerçekten ciğerlerimizin patlamasıyla Ölebilir kanama geçirebilirdik Mukozalarımız aktı işte Zarar gördü işte Şiddet gördük işte E şiddet gördüğü zaman Bir insan evladı sadece insan evladı olarak kalıyor Başka bir şey olmuyor ki Yaşamaya çalışıyorsun Ayakta durmaya Ölmemeye Bunlar başlıyor yani id dediğimiz hani o il ilkel duygumuz başlıyor çalışma hayatta kalmak için davranıyoruz biraz daha iyi olan kendinden azıcık kötü olan birinin elinden tutmaya çabalıyor öyle değil mi biz hepimiz bu durumda iken sanatçılıktan oyunculuktan mühendislikten şundan dan bahsedemedik bahsedemezdik ki mesleki olarak orada durulamaz ki yani bu bir gömlektir çünkü Önce sen varsın, önce bedenin var, zavallı bedenin var, zavallı ruhumuz var. Bu dünyada yalnızlığa mahkum edilmiş, kalabalıkların içerisinde gönlüne eğilen ruhlarımız var. Ama bu öyle bir şey değildi ki. Canımıza kast edildiğinde hepimiz eliyle tutuştuk. Ve bir de baktık ki biz o kadar çokmuşuz ki meğer kast edilen bizim canımızda taşıdıklarımızmış. Bunları o kadar hızlı anladık ki. Dolayısıyla bir dönüşümden ziyade hakikaten kendimizi ya da birbirimizi birbirimize buyur ettik diyebilirim ben. Evet, ee, Müthiş bir şekilde özetledin. Hatta işin oyuncu kimliğiyle, oyuncunun kimliğiyle ilgili söylediklerini çok net bir şekilde söylüyorum ki benim için bir ders niteliğinde yetişebilmem. Çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Hakikaten bu gerçek değil değil duygum. Gerçek duygum gerçekten. Ee, evet orada durmaya çalıştık Orada davranmaya çalıştık. Dururken de, davranırken de e, kendi dili or oluştu oranın, kendi söyleme biçimi oluştu oranın ve bunu biz de öğrenmeye çalıştık. Çünkü e, yaşça nispeten daha gençlerin oluşturduğu bir dil olduğu için biz merak ve heyecanla başladık. Aa, evet bu böyle de söylenebilirmişi. Bir kez daha gördük ve kendi adıma söylüyorum örümcek kafalı beynime birazcık da örümceklere haksızlık olmaz birazcık dağıtmaya çalıştım bu anlamda. Yani evet şu dili bir kavra dedim kendi kendime. Dolayısıyla bu dil Şebnem öyle sanıyorum ki ki bunun izleri de başladı şu anda. Kültür sanat edebiyat dünyasında yerini bulacakmış gibi geliyor bana bundan sonrası için. Aslında konuşmanın en başında söylediğimiz bu tanıklığın devamı <gülüyor> adına. Sen bu hmm. konuda neler düşünüyorsun? Vallahi e, bilmiyorum ne dersin ama ben duvarıma en sevdiğim sloganı sprey boyayla yazdım kendimin <gülüyor> duvarına. Kahrolsun bazı şeyler. <gülüyor> bu, <gülüyor> yemyeşil yazdım hem de. Ve e, şahane Selçuk Erdem'in o penguenin kendisine... Maske takıp da bir demet çiçeği fırlattığı karikatürünü de evet. kocaman bir kalp içine alarak. Benim evim artık bir öğrenci evi gibi. Hı hı. <gülüyor> e, elbette öyle olacak. Öyle büyük bir şey yaşadık ki, yaşıyoruz ki hala. Şu anda e, belki merkezden yani geziden e, uzağız, oradan mehal olarak uzaz ama o ruh artık bir kere oluştu. O ruh bize hemen ertesi gün duvarlarda inanılmaz bir ifade özgürlüğünün ve zenginliğinin olduğunu gösterdi. Ben her an, her dakika ilk günlerde özellikle parktaydım ve arkadaşımın evinde kaldım. Uzakta oturduğum için gidemedim evime, uzak olmak istemedim ve Her geçişimde istiklalden yani iki saatte bir, bir saatte bir bambaşka bir duvar, bambaşka bir ifade, bambaşka bir neşe, enteresan bir e edebiyat duvarda yazıldı. Doğru bu anın tepkisi yani olana anlık bir ki o kadar rest edici bir şekilde yüksekti ki bunu da ben şöyle düşünüyorum açıkçası korku duvarı kalkınca mizah zaten şahlanır. Korkunun olmadığı yerde mizah vardır. Zaten mizah varsa korku da yoktur. Öyle bir eşik aşıldı ki hep birlikte kimin yazdığını bilmediğimiz şaheser sloganlar gördük orada. Ve hiçbir zamanda bilmeyeceğiz hangisini kim yazdı. Ben hepsini görmek istedim. Söyledim. dedim boşver ya. Bunlar o kadar güzel şeyler ki işte kendi içimden geçenleri de böyle bir dille sarmalanmış olarak görüyorum. Anıt gibi. Gerçi onları sonra e, belediye boyadı ama Dolayısıyla hani 15 günlük bir Paris komünü havasıyla geçen bu e, direniş aslında ben hep diriliş demek istiyorum direnişten ziyade. Dirildik biz. O üstümüzdeki ölü toprağa gitti. O kadar çok beklemişiz, o kadar çok sabretmişiz, o kadar çok uyuşmuşuz, o kadar çok kanıksamışız, o kadar çok görmemeye duymamaya, algılamamaya doğru kalkanlar oluşturmuşuz ki hepsi bir anda gitti. Çünkü ölüm geldi, burnuna dayandı ve eh, yeter artık dedi insanlar hep birlikte. Çünkü çünkü hakikaten çok çok çok katıldığım bir şey var. Mesele Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı hadi gel diyen Mehmet Ali ana bara haklı. Çünkü değilmiş meğer. Çünkü üç gün sonra bir baktık ki bu cümleyi sarf ettiğinden Henüz haberdar olmayan başbakan bu cümleyi serf etti. Çok tuhaftı. Buna da tanık olduk. Ben buna şaşırdım. Aa, kendisinin de söylediği bir cümleyi nasıl bölücülük olarak adettirebilir diye de düşündüm. Buna da eğlendik biz inanki. E, dolayısıyla bu hava, bu ruh, bu topluca erişilen diriliş bir vakit sonra kendini yazıda, resimde, belki... Oyunda, oyunlarda, yazılacak oyunlarda, senaryolar... Ki başladı. Nerede? Başladı tabii ki. E, gösterecek, dil olarak demek istiyorum. Hı -hı. Yani olgunlaşacak, belki daha keskinleşecek, belki daha süslenecek, bezenecek, e, demlenecek sonuçta. Çünkü biz bir şey yaşadık. Ve unutmasın ki e, hiç kimse ilk üç günden sonra bütün Türkiye'de efeksen ile neredeyse yayıldı. Bu kolay bir şey değil. Kim? Kim örgütledi acaba? Yani insanların dayanamadığı şey baskı. Dayanamadığı Hı. şey yalan. Dayanamadığı şey aşağılanmak, ötekileştirilmek, yok sayılmak, azarlanmak, edepsizlik yani. Evet. Hırsızlık yani. Biz bunların hiçbirine ne hak ediyoruz? Yani ahlak ediyoruz dışılıktan diyor. bahsediyorsun aslında. İnsanlık olarak. dışılıktan evet. bahsediyorum. İnsanlık dışı olan şeyden bahsediyorum. Olmaz böyle şey. Ve olmadı da zaten. E sonra kimselt gözyaşlarını da görmedik mi canım benim? Kendi ilkesindeki insanların yüzde ellisini vatandaş sayan bir zihniyetin Mısır'daki insanları kendi vatandaşlarından çok daha fazla önemsendiğini görmedik mi? Görmüyor muyuz Allah aşkına? Bütün bunları görüyoruz. Zamanın aynası bize tutulmuş durumda. Ve biz bu aynada artık kimin ne olduğunu çok net olarak görüyoruz. Benim en en en büyük dileğimdi bu gerçekleşti. Öyle bir şey olsun ki demiştim. Öyle bir şey olsun ki hiç kimse kimsenin ne olduğundan şüphe etmesin ne olur diye dilekler, dualar ettim. Günlerce, gecelerce ve bu oldu. Ama hmm. eminim bu sadece ben istediğim için değil. Bence bunu herkes böyle istediği için oldu. Hiç kimsenin kuşkusu yok kimin ne olduğundan artık bu iyidir. Evet ve bu anlamda da bu söylediğin anlamda da e, ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bir Hı -hı. akıl açılması yaşadım. Hı -hı. Yani kafam karışıktı Hı -hı. Ee, ve şu anda kafam galiba karışık değil Şemlin. <gülüyor> ne mutlu. Ee, bu iyi geliyor gerçekten. Peki e, işin başka bir tarafı var. Seni bulmuşken onu da konuşalım. Aslında çok e, acılarını Deşmemek adına bunu ne Betül ablayla ne Mustafa hocayla konuşmadım yapılabilirdi kuşkusuz ama ben buna hazır değildim. Dolayısıyla seni bulmak bu anlamda bir fırsattır. Ee, Mehmet Ali'nin durumu nasıl ve yaşananlarla ilgili o neler söylüyor sen neler söyleyeceksin? Mehmet Ali her zaman aslan gibi bir kere onu söyleyeyim yani onu tanıyanlar birinci halkada da tanıyanlar iki üç dört fark etmez ama en yakından tanıyanlar zaten şaşırmayacaklardır bu söylediğimi. Mehmeteli gayet mert, gayet cesur, gayet net, aslan gibi, pırıl pırıl biri. Bilen bilir, Bilmeyen de zaten yüzüne da anlar. Çünkü beyazdır her şeyi gösteren biridir o. E, Mehmeteli'nin durumu benim e, cümlelerimce ya da kendi meşrebimce şöyle açıklayabilirim. Asla onun sözcülüğünü yapmam. Ona öyle bir e, saygısızlıkta hiç kimse de bulunmaz zaten. Ama Mehmeteli. Ee, o kadar medeni ve o kadar akıllı ve o kadar ileri görüşlü, pırıl pırıl bir çocuk ki 10 yaşından tanıdığım biri benim, kardeşim kadar sevdiğim biri. Ee, bir ülkenin başbakanının bir ülkenin sanatçısını bir sosyal medya e, aracında, anında attığı bir tweetle meydanlara çıkıp, Meetinglerde ismini vermemeye özen göstererek yuhalatmasını ciddiye almayı tercih etti. Bu çok doğru bir davranış benim için. Ben bunu çok onaylıyorum. Çünkü bir başbakan kalkıp da meetinglere gidip bir oyuncuyu, bir pırıl pırıl genç adamı gezi olaylarının tek sorumlusu elebaşı addederek yuhalatıyorsa bu ciddiye alınması gereken bir şeydir. Mehmet Ali Alabora da bunu ciddiye aldı ve savcılıktan koruma talep etti. Bir basın toplantısını düzenleyerek. E, ciddiye alınca elbette ki yapması gereken bir takım prosedürler oldu. Ve o da o prosedürlerin içerisinde yaşamaya davrandı. Bu asla bizim oyuncular sendikasıyla olan çalışmamızı engellemedi ya da ertelemedi. Biz gezi olayları sebebiyle zaten pauza basmaya karar vermiştik. Çünkü ülke bu durumdayken biz kendi işlerimizle dünyayı ve bakanlıkları meşgul etmek istemedik açıkçası. Ama Mehmet Ali Alaba'nın durumu şu anda gayet iyi, gayet sarih. Hiçbir şekilde e, bir, nasıl söyleyeyim depresif bir hali yok. Ama beklemede ben de kişi olarak onun beklemede kalmasını onaylıyorum açıkçası. Ne zamana kadar? Eee... Yani linç fermanı çıkarıldı bir gencecik adam hakkında. Linç bu. Bulduğunuz yerde öldürün tweetlerini okurken ben bile benden kastım şu, bileden kastım şu. Ben denize taş atamamış biriyim daha. 45 yaşındayım ve elimle bir taş alıp denize atamamış biri olarak ben bile bileniyorum. İnsanlar nasıl olur da bir kişinin söylediği bir iftira, büyük bir iftira... Asla asla mazur görülmeyecek bir şekilde bir iftiraya hemen kanarak nasıl birini bu şekilde linç etmekten zevk alırlar? Nasıl bu kadar tehditkar, nasıl bu kadar saldırgan, agresif, öfkeli olurlar? Bunu anlayamıyorum. Ama galiba anlamam gerekir. Şöyle anlamam gerek anlamamız gerekir doğrusu. Dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek bahsediyordu başbakan. Kindar kısmını herhalde e, halletmiş gibi görünüyor. Çünkü bunlar başka türlü açıklanamıyor benim e, zihnimde. Dolayısıyla son derece karşısında olduğum şey, kin nedir? Nedir kin? Gerçekten içinde tutmak istediğin zehirdir. Başka bir şey değildir kin. Ama onun zehir olduğunu bile bile içinde tutmak istersin. Ama o kin zehir olduğu için ister istemez seni öldürecektir. Seni öldürüyor gibi olduğunu hissettiğin anda hemen fırlatır atarsın karşındakini, yanındakine. İşte bu diyen kimse gösterdiği parmağın ucundakine. Şimdi bunlar oluyor işte. Ama bütün bunlar geçecek. Hepsi evet ve geçecek. tuhaf bir şeyden bahsediyorsun. Çünkü ee, referans aldıkları İslami düşüncede bu söylediğinin hiçbir şekilde yeri yok aslında. Nasıl bu çünkü? Ne Bir kere din e, Her din ama Her din iyi insan yetiştirmek üzere insanın daha iyi Olması üzerine öğretiler Bütünüdür Her din kendi meşrebince bunu yapar <gülüyor> Kendi ritüelleriyle Ama dinlerin anlamı ve önemi ve güzelliği nedir İyi insan olunuz Bu şekilde olunur Hayır bu şekilde olunur denir Bu tür başka bir şey değil İyi insanın içerisinde başka birinin canına kastetmek, iftira atmak, tehdit, gıybet diyelim. Hı hı. Var mıdır? Olabilir Mümkün mi? Mümkün tabii ki. Olamaz. Mümkün Dolayısıyla değil. bu dinin içerisinde davranış değil ki. Evet. Ya da inancın insana verdiği o bilge gülümseme, o tatlı huzurlu, Bakış, şefkatli kavrayış, sevginin kudretine tamamen kendini teslim etmeyenden korkarım. Ben bu insandan korkarım. Çünkü ben kendimi neye teslim edebilirim bu dünyada? Taşa, toprağa, ağaca tabii ki. Tabii ki hayvana. Ama ben artık kendimi bir insana teslim etmekten korkuyorum. Çünkü insanda hakikaten Shakespeare'in dediği gibi insanlığın bütün halleri var. Ama... Bu yükseldiği zaman yani kin, öfke, nefret o zamandan o kişinin söylediği dini herhangi bir şeye inanmam. Çünkü din o değil. Kendi söylediği, arkasına sığındığı, artık nasıl bir referans alıyorsa güç almaya çalıştığı. Sen Allah'la pazarlık yapabilir misin? <gülüyor> Böyle bir şey olur mu? Sen şunu söyleyebilir misin? Biri bana şunu anlatabilir mi lütfen? Biz Allah'tan başkasına hesap vermeyiz. Aa. Ne demek? Peki neden vergi memurların var? Neden bakan? Neden teftiş kurulların var? Biz niye veriyoruz? Neden mahkemelerin var? Niçin var bunlar? O zaman hep birlikte Allah. Hepimiz. Öyle değil mi? Hepimiz Allah verecekse hesabımızı. Bu ise e neden bu düzen var? Neden adalet kurumları var? Hukuk işliyor. Neden polis var? Peki ben niçin gerçekten darp edilmiş, zarar görmüş, rak gözleri oyuklarından çıkarılmış, ölmüş, hastanelerde mahvedilmiş, avukatların saçları da sürüklenerek otobüslere bindirildiklerini biliyoruz, doktorların kelepçelenerek arkadan alındıklarını biliyoruz. Bu insanların ne, ne manası var şimdi kalkıp da bir mahkemede, Herhangi bir savcıya ne diyeceğini neredeyse bildiğimiz herhangi bir mahkemedeki herhangi bir savcıya hesap vermek nasıl bir adalettir? Yani birileri Allah hesap verecek, diğerleri de Allah hesap verecek olanlara mı hesap verecek? Ben bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Hakikaten bilmiyorum da e, Güzel e, bir cevabını soru da var. alamadım. E, maalesef sorular da net artık da o yüzden herhalde. Peki Şebnem, süremizin sonuna geldik. Senden ricam. E, Açık Radyo ailesi olarak da Mehmet Ali'ye selam ve sevgilerimizi iletmeni rica ediyoruz bizden. Bağış üstüne seveçlerim her zaman. E, çok çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Benim için gerçekten çok yine akıl açıcı ve çok anlamlı bir program oldu sayende Şebnemciğim. Çok çok teşekkür ediyorum. Senin sayende sadece hissettiklerim, düşündüklerim... Ah. Bakalım onlar ne zaman belirecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Şebnem. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet. Vaktimiz var mı bir parça dinletecek? Varmış peki. Ee, Şebnem Sönmez, Tiyatrocu Şebnem Sönmez ile gezi sürecini ve en son da Mehmet Ali'nin başına gelenleri konuştuk. Sizlere tencere tava havasıyla veda ediyoruz kardeş Türküler. Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere tava hep aynı hava. Yasaklardan illallah Başına buyruk Kararlardan Fermanlardan İllallah Bir öyle bir böyle Kelamlardan Yasaklardan illallah Başına buyruk Kararlardan Fermanlardan İllallah Aman aman Fıktım valla Valla, bu ne kibir, bu ne öfke Gel yavaş, gel yerler yaş Aman aman, kıktır valla Aman aman, şiştir valla Bu ne kibir, bu ne öfke Gel yavaş, gel yerler yaş Gel yavaş, gel yerler yaş